Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip Programındayız Ben Peri. Merhabalar Ben Ahmet Akşit. Geçen program Evren Türkmenoğlu ve Taner Güler'le Toplumsal Tarihin 217. sayısında yer alan yeni kapı kazıları ile ilgili yazılarını konuştuk. Bu arada tabi eleştirel açıdan Marmaray projesinde konuşma fırsatı bulduk. Bunu kaçıranlar için Açık Radyo'nun internet sayfasında podcast kanallarından yararlanarak tekrar dinlemenizi mümkün olduğunu söyleyebilirim. Bugün Ozan Torun'u ağırlıyoruz. Toplumsal tarihin 218. sayısında yer alan Lefter Küçük Andoniadis'in Ardından adlı yazısını. Ve devamında da, gerisini Ahmet açıklayacak herhalde. Ee, ve devamında da, Arsaların kıymeti vardı, anıların yok mu? Cumhuriyet İstanbul'unun kaybolan stadyumları ve inin stadyumu. Ee, henüz hazırlanmakta olan bir yazı bu. Ee, başlığı da muhtemelen buna yakın bir şey olacaktır. Ee, Mart sayısında toplumsal tarihin çıkacak. Hoş geldiniz. Bulduk, teşekkürler. Başlamadan evvel e, bugün iki tane e, Lefter, Küçük Andoniades'in sevdiği iki parça var programımızda. Onlardan ilkiyle başlayalım diyorum. Vola Colomba. Bu e, galiba İtalya'da Sanremo ödülünü kazanan ilk sanatçı. Nina Pitsi söylüyor. Geçen sene mi ölmüş demiştiniz. Nina Pizzi'nin sesinden Vola Vola Colomba. Se fossi una colomba, vorrei volarla giù. 74.9 açık radyo Ozan Torunlu konuşuyoruz. Ozan sıkı bir Beşiktaş taraftarı olmanın dışında Galatasaray Üniversitesi'nde masterını yeni bitirdi. Eee Bölümü Türkiye Üzerine Toplumsal incelemeler bölümü. Master tezi de gençlerde medyada ilgi ve bilginin yönelimi, popüler siyasal kültür karşılığı. Şimdi bu programda Ozan'ın Toplumsal Tarihin Şubat sayısında 218. sayısında çıkan leftelerle ilgili yazısını konuşacağız. Ama az evvel de söylediğim gibi 219. sayı için hazırladığı Cumhuriyet İstanbul'un kaybolan stadyumları ve İnen Üstadyum'u başlıklı bir yazısını daha konuşacağız. Ee, belki de o yazı bu konuşmayla biraz daha şekillenmiş olacak. Ben Lefter'in öldüğünü o akşam yani tesadüfen radyo dinlerken öğrendim. E, ...spor insanları ile konuşuyorlardı hemen her yaştan... ...iki nokta çok dikkatimi çekti... ...bir tanesi yaşı ne olursa olsun insanların hafızasında... ya hafıza bile demeyelim yani aklında... E, ...lefterin çok canlı bir yeri olması... ...ikincisi de yani üzüntüler çok samimi... ...onunla ilgili bir şey söyleyecek durumda değilim tabii... ...ikincisi de neredeyse istisnasız bir şekilde hemen hepsinin bir... E, ...köken vurgusu yapması... ...yani mutlaka bizden demesi... ...Türk'ten çok daha çok Türklü demesi, nasıl yurt dışında Türk olarak algılandığının söylenmesi... ...bunun altı çok çiziliyordu. Hatta artık böyle iyice bir televizyon spikerinin şey dediğini duydum. Futbolu bıraktıktan sonra geri dönmedi burada kaldı. İnsanda yani nereye geri dönecekti sorusu, nereden geldi ki nereye dönecekti sorusu canlanıyor. Ee, ve bu da sonuçta basında çok konuşuldu aslında. Bir de biz bir kere daha nerede doğdu, nasıl, e, neler yaşadı... Başından alarak bu kimlik meselesinde konuşarak başlayalım mı? Tabii. Ee, Lefter genellikle yani ço kaynakların çoğunda 1925 doğumlu olarak anılıyor. Bu kiminde 24, kiminde 26 olabilir. Fakat Büyük doğdu e, kesin. Hatta futbola da burada başlıyor. E, Büyük Ada Gençlik Kulübü'nde. Ee, öncelikle şunu da söylemek lazım Lefter genellikle medyada çok fazla yer almayı sevmeyen Dolayısıyla <gülüyor> röportaj da çok fazla vermemiş biri ee, Bu yüzden kendisi de yapılmış nadir görüşmelerden e, Ve bu konuda hazırlanmış belgesellerden Nebil türk'ün hazırladığı Bir Yudum İnsan e, belgeselinin Lefter'e ayrılmış bölümü iyi bir e, <gülüyor> referans oldu bizim için ee, Lefter çok ufak yaşlarda mahalle arasında top oynamaya başlıyor Ve e, yaşı oynadığı futbola göre e, ve akranlarına göre oldukça akran demeyelim de oynadığı futbol düzeyine göre daha düşük olmasına rağmen e, kendinden büyüklerle top oynayacak düzeye geliyor. Fakat Hı -hı. önünde bazı e, engeller var e, lisans alabilmesi, liglere çıkabilmesi için e, gereken bu yüzden e, Lefter... Büyükada Gençlik Kulübü'nden sonra Amatör Lig'de ilk olarak futbol oynayacağı e, Taksim Spor'a geldiği zaman e, bir e, yaş büyütme e, <gülüyor> operasyonu geçiriyor. <gülüyor> Kendinden ne kadar büyüklerle oynuyor yaklaşık böyle? Lefter Taksim Spor'a geldiğinde 16 yaşında. Fakat 18 yaşında olması gerekiyor hı hı. resmi olarak. Yani diğerleri en az 18 dolayısıyla. Yani 2 ila 3 yaş bir fark var. Yani buna benzer bir durum kendi röportajında o Nebil Özgentürk'ün belgeselinde... ...Büyükada Gençlik Kulübü'nde de benzer durumun başına geldiği söyleniyor. Ve bunun sebebi sorulduğunda da genellikle büyük havanın, pardon Büyükada'nın... havası, suyu ve özellikle e, orda, oranın e, güzel ürünlerinden, balıklarından aldığı kalorilere e, bunu veriyor. Ve her zaman e, oldukça çevresine göre başarılı olduğu çıkıyor. Yani denizden beslenmek spor için uygun yani. <gülüyor> evet, biraz öyle. <gülüyor> ee, biraz e, Lefter'in e, Arnavutluğu da var, Arnavutça biliyor galiba. Arnavut kökenli bir aileden mi? Yazıdan ben öyle anladım sanki. Arnavutça bildiği ve Arnavutça konuşmaya çalıştığı onunla ilgili bazı gazete haberlerinde geçiyor. Annesinin özellikle Türk mü Rum mu Arnavut mu olduğu çok çeşitli bu tür kaynaklarda. Babası genellikle daha fazla Rum olduğu kesin gibi. Ama sizin de başında belirttiğiniz gibi yani çok fazla önemi olmamakla beraber öyle de bir yanı var. Rumca bildiği kesin tabii evet. ki. Yani burada herhalde esas şey Rum Ortodoks olması herhalde. Ama göçmen bir aile değil mi? Evet. Yanılmıyorsam Arnavutların %20-25 oranında bir Ortodoks hı hı. kesimi var. ya yani. Benim hı hı. çalıştığım kaynaklardan bir tanesinde o gruba dahil olduğu da yazıyordu. Hı hı. Bununla ilgili bir anekdot daha var. 50'li yıllarda galiba ben tam aklımda kalmadı tarih. Ee, Atina'da oynanan bir maç var. Hı, evet o meşhur 23 Nisan'ın e, yıl dönümüne denk gelen 1948'de Atina'da oynanan Yunanistan-Türkiye maçı. O, orada söylediği yani senin anlatmanı bekliyorum. <gülüyor> hı hı. Ee, orada 3-1 biten e, bir maç var. Türkiye'nin 3-1 kazandığı. Ee, ki 40'lı yıllar yani işte futbol Türkiye'de kendi çapında iyi olsa da uluslararası düzeyde ne kadar başarılı olduğu tartışmalı. Ee, böyle bir maçta deplasmanda alınmış 3 gollü bir galibiyette Lefter ikinci golü de kendisi kaydediyor ve e, biraz da Yunan tribünlerden e, protesto ile karşılaşıyor. <gülüyor> o maçın ardından e, yaptığı bir açıklamada bu maçta ırkıma karşı ulusumu temsil ettim. ...diyerek suyun aslında her iki tarafından da olduğunu <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> e, Fenerbahçe'ye gelişi nasıl? Fenerbahçe'ye gelişi e, aslında bence tesadüfi. <gülüyor> askerlik görevi için gönüllü olarak Diyarbakır'a gidiyor. E, Lefter'in askere gidişi e, 1942. Tam da bu sene meydana gelmiş varlık vergisi sırasında Lefter henüz İstanbul'da. Fakat yine bir yudum insan belgeseline kaynak göstererek söyleyelim. Lefter kendi açıklamasıyla babasının yoksul bir balıkçı olduğunu vurguluyor ve dolayısıyla varlık vergisinden kendilerinin ailecek pek etkilenmediklerini söylüyor. Fakat kendisi... kültürel olarak oldukça etkilenmiş. Hı hı. Çünkü hı hı. adada e, birçok komşuları, arkadaşları ve akrabalarının başına e, malum olaylar hı hı. gelmiş. Aynı sene e, gönüllü bir şekilde askere gidiyor Diyarbakır'a. Diyarbakır Mardin Kapı'da yapıyor askerliğini. E, askerliğini bitirmesine yakın 47 yılında Fenerbahçe e, kulübü başka mevkiye bir futbolcu ararken e, Beyoğlu Spor'un kapısını çalıyor. Ve Beyoğlu Spor'un başkanı Fenerbahçe'nin yapacağı transfer görüşmelerinin içerisinde Taksim sporlu Lefter'den bahsediyor. Ve onun alınmasını tavsiye ediyor. Bu arada Lefter'de Diyarbakır'da. Bunun üzerine Fenerbahçe'li yöneticiler araya bazı futbolcuların da girmesiyle beraber bu transferi gerçekleştirmek için Diyarbakır'a gidiyor. Lefter'i buluyor ve Lefter e, e, sivil hayatına askere gitmeden önce Taksim spor formasıyla alınıyor. E, Dondurmuşken diyelim, İstanbul'a artık Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor. Ee, hep şeyde oynuyor değil mi? Hep Forvet oynuyor değil mi? Ee, yani onu, evet aslında, yani ona evet derken en azından defans oynamadığını söyleyebiliriz <gülüyor> çünkü biraz o tür bir açıklama yapmak için e, dönemin. futbolundaki sahadaki dizilişleri oyun taktiklerini çok iyi biliyor olmak lazım. Şimdi belki yalnızca forvet, yalnızca santrifor demek ne kadar doğru bilmiyorum ama tabii genellikle hep hücuma yatkın biri. Bir de o zaman, şimdi pek kullanılmayan o zamanlar santraf vardı. <gülüyor> Eyüp Bey söylemişti derken hatırlarsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir de ayak macerası var galiba. Değil mi Fenerbahçe'den sonra? 60'lar Fener... mı? Yanlış hatırlamıyorsam yoksa 64'e kadar futbol oynuyor Lefter. Hı -hı. Arada iki senelik bir Fiorentina ve Nis Hı -hı. E, macerası var diyelim. 64'te futbolu bıraktıktan sonra 70 yılına kadar hocalık yapıyor. Hı -hı. E, fakat 64'te bırakmadan sonra, ya pardon bırakmadan hemen evvel bir senede bir AYK'ya gidiyor. Ama onunla ilgili yani yeterince bilgiye sahip değilim. E, fakat... Bir tanıdığı vesilesiyle futbolu bıraktıktan sonra ilk hocalık deneyimlerinden bir tanesi Yunanistan'ın Egaleo takımı. Hı hı. Ee, ona benzer şekilde daha sonra da Güney Afrika'ya gidip orada da bir sene e, Johannesburg takımını hı. çalıştırıyor. Buralarda bir yandan da oyuncu antrenör dediğimiz e, hem takıma teknik direktörlük yapıp hem de bir Wilfi'yi sahada yer almaya devam ediyor. Daha sonra Türkiye'ye döndüğünde birkaç Anadolu kulübünü daha çalıştırarak antrenörlüğe devam ediyor. Ama esas Fiorentina'ya gitmesi olay değil mi? Yani Türkiye'den şey servisli giden ilk futbolcu galiba. Evet yani bir İtalyan şimdi bazı kaynaklarda bir İtalyan takımında oynayan ilk Türk futbolcu da diyor aynı zamanda deniyor. Fakat aynı dönemlerde yanılmıyorsam Palermo'da oynayan Şükrü Gülesim var. Onun da oynadığı sezonlar 51-52 arasında gözüküyor. Fakat kesin olan e, Lefter'in bir bonservis bedeli karşılığında yanılmıyorsam 2,5 milyon dolar karşılığında gidiyor. Bu e, Lefter öldükten sonra şimdi kimle yaptığını hatırlamıyorum. Aykin, hangi takımla karşılaştı, nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama ölümden sonraki ilk maçta hem siyah bandla çıkıyorlar maça hem de e, Türkçe... Pankart açıyorlar ver Hı -hı. lefteri, yaz defteri diye. Yunancasını söylemek istiyorum çünkü e, yani Hı -hı. onun Yunancası da var ve ikisi arka arkaya. <gülüyor> Hakikaten suyun iki yanından Hı -hı. meselesinin altını çizen bir şey. E, Ayek 1924'te Atina'da kuruluyor. E, İstanbullular kuruyor. E, i̇çinde iki tane Ayek'e ait. Yani bir tanesi Ayek Marşı, bir tanesi de aslında çok e, e, lirik bir şarkı. Ee, ...kalbimde bir sevgi var onun adı. İkisini arka arkaya dinleyeceğiz. İkincisinin özellikle böyle bir e, futbol şarkılarına aşinaysanız çok e, farklı gelecek size. Çünkü orada ümidim sarı, e, ülkem uzakta, hüznüm siyah diye başlayan... ...ve Ayak'in İstanbullular için sanki bir vatan anlamına geldi. Vatan vurgusunun çok olduğu... E, Herhalde Ayek'in kendi ideolojisinde de bu çok fazla var herhalde o kimlik meselesi. Onun altını çok vurgulandı. İkinci şarkıyla devam edeceğiz. İlkinin sözleri Hristos Kolokotronis, Müzik Stolios Kazancidis. Bu marş, ayak marşı. İkincisi de Mi Agapi Ehostin Kardia. Kalbimde bir sevgi var demin bahsettiğim. İkisini arka arka edineceğiz. Να στενάζουν τα γκόλουπος και τα δοκάρια σπάζουν. Μουσική της Ένωσης, η ΑΕΤΗ, τα δίχτυα κομμάτια ζουν. Επρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρευτε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δ πλσκιστ διδο ξ κατακτίστ νικήστε, νικήστ νικήστε, νικήστε. Σου κεραύνη βράχος η αμήνα σου Και της Ρεάλ το φοβιτρό έγινε το όνομα σου Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια σου τάρεται και σπάστε τα δοκάρια Zadik, čas kiste, τη dovxága tak kiste, nikiste, Zadik, čas kiste, ti dovxága tak kiste, Σουντάρετε και σπάστε τα ντοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τι δόξα κατακτήστε. Τη γη στε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τι δόξα κατακτήστε. Τη γη στε, Κίτρινό η ελπίδα μα, μακρινή πατρίδα μα, Μαύρο πόνος μιας γενιάς, της παλιάς μας γειτονιάς Πέτα απόψε σαν αητός, σπίτι σου είναι ο ουρανό, Μακριά ταξίδεψε Με φτερά συνθήματα του βοσπόρου κύματα Μια αγάπη έχω στην καρδιά μονάχα 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ozan Torun'la konuşmaya devam ediyoruz. Bu uzunca müzik arasından sonra e, yeni, yeni makaleye, yeni konuya geçelim. E, şimdi makalenin konusu Cumhuriyet İstanbul'un kaybolan stadyumları ve İnen Üstadyumu. E, şimdi başlıklarında anlaşıldığı gibi e, İnen stadyumu için bir şeyler planlanıyor. Bazı tartışmalar var. E, bunları özetleyebilir misin? Ee, İnönü Stadyumu'nun yenilenmesi gündemde ortalama 10 senedir diyelim belki daha da önce ama en azından içinde bulunduğumuz 10 senedir biraz daha güncel bir hale geldi üzerine daha çok somut projeler ortaya kondu yer yer futbol federasyonu yer yer Beşiktaş ve çeşitli müteahhitlik firmalarından ee, şimdi bu sene açılışının 65. yıl dönümü İnönü Stadyumu'nun e, ilk maç Kasım 1947'de yapılıyor. Şimdi oldukça eski sayılabilecek bir tarihe sahip ve bu stadın yenilenmesi doğal bir gereklilik. Öncelikle çeşitli doğal durumlara aynı zamanda toplumsal olaylara karşı atıyorum girişinin çıkışının kapısının ve her şeyden de önemlisi içeride sürekli bir insan hareketliliğinin... Örneğin zıplamanın, hı hı. yüksek sesin vesairenin olduğu bir yerde onun güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılması çok önemli. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ee, fakat esas tartışmalara e, açık olan iki konu. Bir tanesi bu stadın e, bir İstanbul semti ve takımı olan Beşiktaş'tan, Dolmabahçe'den koparılıp koparılmayacağı yani başka bir yere taşınıp taşınmayacağı. E, bir diğeri de Taşınmasa bile e, stadın yapılacağı yerde yaratılacak yeni sosyal kültürel denen kompleksin içerisinde sportif amaçlardan farklı e, başka alanlarda olacak mı? Ki bu projelerde olacağı gözüküyor. E, esas tartışmalar bunun üzerine. Bu projede ne kadarlık bir yani sadece şu anki oturduğu zemin mi söz konusu yoksa daha yayılıyor mu? Ee, e, biraz arkaya doğru yayılması söz konusu zaten. Yani yeşil bu, alana doğru mu? Eski Dolmabahçe gazanesinin yer aldığı daha önce de stadın imar zamanında ve açıldıktan sonra da yer yer orada bulunması sorun olan ve bugün gazane tarafı dediğimiz Yeni Açık tribününün arkasından Maçka Parkı'na doğru olan hmm. kısmında. Kuzey herhalde değil mi o istikam ediyorsa <gülüyor> Evet doğru Şu maslak yönünü doğru düşününce evet Kuzey'e bakan tarafında belli bir bölgenin daha stadyum arazisi içine alınması hı hı. E, planlanıyor. Aynı şekilde proje içerisinde statın altına yapılması planlanan e, büyükçe bir otopark e, hı hı. da vardı. Fakat o e, statın altından Dolmabahçe Sarayı'nın tünelleri geçtiği için ve bunları tarihi değer e, taşıdığı için statın daha da yer altına indirilmesinin pek mümkün olmadığı en son açıklandı. Çünkü Beşiktaş İnönü Stadı denizden ön görünüm alanı içerisinde bulunan bir konumda. Dolayısıyla üzerine her ne kadar çok yakın çevresinde bu yasak delinmiş olsa da üzerine ek katlar veya başka yükseltler çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş Kulübü daha önce kapasiteyi arttırmak için stadı alışılagelmiş olan üstüne kat çıkmaktansa 2004 yılıydı zannediyorum. Mevcut zemini aşağı indirerek hı hı. arada boş kalan alanlara e, tribünlerle doldurarak böyle bir kapasite artışına gitti. Fakat bugün anlaşılan zeminin daha da altına bundan sonra inilemeyeceği. Hı hı. Yani örneğin benzer bir çalışmanın bir daha yapılması zor hatta Kültür Bakanı'na göre imkansız gözüküyor. O saraya ait tünellerden dolayı değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. evet. Bu, yani buraya ulaşım meselesi de bugünkü çok tartışılan Taksim projesiyle de bağlantılı mı bir şekilde yani o yer altına giren? tünellerle bir ilişkisi olacak mı? Projede öyle bir şey var mı? Biliyor muyuz bunu? Ee, aslında gümüş suyundan meydana geliş tarafında olabilir. Olacak. Yani orada evet öyle bir bağlantı olması mümkün. Ee, iki proje arasında. Bu e, konuya daha sonra tekrar geleceğiz. E, ama isterseniz önce biraz şeyden bahsedelim. Bu tarihsel bağlamdan. İstanbul'da yani yazınızda da var. İstanbul'da Resmi olarak diyeyim her, sonuçta herkes yani bir, bir, bir, bir sürü futbol oynayan insan var herhalde ama kimler kulüpleşiyor kimler oynuyor nereler stad olarak kullanılıyor ilk bunların tarihleri üç aşağı beş yukarı ne hı hı. Ee, biraz bundan bahsederek başlasak. Ee, futbol İstanbul'da 20. yüzyılın başıyla beraber başlıyor fakat e, herkes için değil. Özellikle 2. Abdülhamit'in 20. yüzyılda sarkan hüküm süresi boyunca yani 1908'e kadar olan dönemde bilhassa İstanbul'da çeşitli nedenlerle bulunan burada çalışan veya yerleşmiş yabancı vatandaşlarca veya temsilcilerce oynanan bir oyun hatta yazar Pascal Bonifas'ın Futbol ve Küreselleşme adlı bir eseri var. O da e, NTV yayınlarından çıkmış bir çalışma. Orada ikinci Abdülhamit'in e, futbolu genellikle Britanya Sporu hmm. olarak adlandırdığı ve bunun e, açıkçası ülkede pek yayılmamasını gelişmemesini istediğinden e, bahsediyor. Dolayısıyla bu 1900'lü yılların hemen başındaki topu topu 3-4 kulüpten bahsedersek bunların zaten isimleri de e, imojen Moda, Kadıköy ve Elpis kulüpleri. Bu Kadıköy'de Türkçe e, değil de değil mi e, Fransızca evet. söylenimiyle yazılıyor. <gülüyor> yani e, telaffuz aynı evet. fakat e, yazım e, evet. Fransızca özgü. Bu Elpis o ne tarafta? O Anadolu yakasında değil galiba değil mi? Çünkü... Ee, onun yalnızca Rumlar tarafından evet. e, kurulmuş ve... Rum oyuncuların yer aldığı bir kulüp olduğunu biliyoruz. Zaten o dönemde maçlar e, bugünkü Şükrü Saracoğlu stadının bulunduğu Kadıköy'de Papazın Çayırı olarak bilinen hmm. e, alanda oynanıyor. E, bu lige 1906-1907 sezonunda Galatasaray, 1909-1910 sezonunda da Fenerbahçe dahil olarak e, hem ligin takım sayısı artıyor hem de E, lig içerisindeki kültürel çeşitlilikte e, zenginlik kazanıyor. Şeylerin, e, Müslümanların futbola dahil olması nasıl oluyor? Yani hangi tarihlerde oluyor? E, yani o geçişi tam olarak bilmiyoruz ama e, yani bilmiyoruz derken en azından biraz daha bir şeyler söylemek için veri lazım. Ama, ama Cumhuriyete bilmiyorum. kadar da beklemiyoruz değil mi? Yok hayır. işte Örneğin 1909-10 sezonunda Fenerbahçe e, ha, bu gayrimüslim pardon. kulüplerin Hı? oynadığı lige dahil olmuş. Ama örneğin Beşiktaş 1903'te kurulan bir kulüp. Hı hı. Fakat Beşiktaş'ın futbol kulübü 1911'de kuruluyor. Yani Abdülhamit döneminde örneğin mesela Beşiktaş jimnastik kulübü olarak hı hı. kurulmuş. Çünkü jimnastik ağırlıklı olarak e, bir piste ihtiyaç duyan, jimnastik aletlerine ihtiyaç duyan bir şey. Fakat futbol gibi kolektif sporlar için bir araya gelmeniz, e, sayıca kalabalık hı olmanız hı. gerekiyor ki bu da dönemin şartlarında e, pek uygun görülmeyen bir şey olabilir. Eee <gülüyor> O sıralarda İstanbul'da stadyum olarak e, neler var? E, Taksim kışlası henüz o zaman kullanılıyor mu stat olarak? Yok zaten hani bugünkü anlamıyla stat ya da stadyum diyeceğimiz bir yapı ya da organizasyon yok. E, dediğimiz gibi papazın çayırında başlayan bu e, sportif faaliyetler e, araya 1910'lu yıllarda zaten e, savaş döneminin de girmesiyle beraber faaliyetler iyice azalıyor. Örneğin bu dönemlerde bugünkü kulüplerimizin bu dönemlerki faaliyetlerini anlatan birçok çalışmada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Hep e, bu kulüplerin oyuncusundan yöneticisine kadar işte Balkan Savaşı'ndan tutun da Birinci hmm. Dünya Savaşı'na kadar nasıl gittikleri cephede ülkeyi temsil ettikleri gibi e, Genellikle millet ve ülke üzerinden anlatılan şeyler daha sporun önüne geçmiş durumda İstanbul'da Taksim Topçu Kışlası var. 3. Selim zamanında yaptırılmış ve 19. yüzyılda oldukça faydalanılmış bir alan. İstanbul'un işgali döneminde hatta bir dönem Fransız ordusundaki Senegal'li askerler bile burada Hı. kısa bir süre konaklamışlar. Mimarı da Balyan galiba. Değil mi? Evet, Balyan ailesinden Kirgor Balyan'ın bir eseri. Türkiye'nin ilk maç spikeri olarak bilinen Çelebizade Sayit Tevfik Bey daha sonra Sait Çelebi olarak Hı. alınan spikerimiz bir takım girişimlerle Cumhuriyet, Cumhuriyet kurulmadan hemen evvel ilanından hemen evvel bu Taksim Topçu Kışlası'nın ortasında bulunan geniş sahanın avlusunun Ee, ...bir spor alanı olarak kullanılması için e, düzenlenmesine çalışıyor ve bunda başarılı oluyor. Hatta Türkiye e, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden 3 gün önce 26 Ekim 1923'te ilk resmi maçını Romanya'ya karşı e, bu sahada oynuyor. Dolayısıyla ilk yapı olarak da e, stadyumumuz diyebiliriz. Şimdi bu e, Taksim Kuşlası bugün tekrar ihya edilmesi... Hı -hı. E, tırnak içerisinde hikaye edilmesi söz konusu olan e, kışla hmm. bir de şeref stadı var hı hı. Yazıda, e, sözü geçen bu Çırağan Sarayı'nın e, yanması yani o, yanmış bahçesine kuruluyor anladığım kadarıyla hı hı. böylece de galiba İstanbul'un ilk deniz manzaralı stadyumu da bu sayede mi oluyor bir, yani değil mi? denize bu kadar Evet hem ilk hem de örneğin bugün inönü stadı da deniz kenarında olmasına rağmen şeref stadının konumu itibariyle e, yani tribünlerden aşağı doğru baktığınızda sahayı e, ileriye ya da başka açılara <gülüyor> baktığınız zaman boğazı görebileceğiniz e, oldukça güzel bir stadyum. 1910'da e, yanıyor büyük bir yangın geçiriyor Çırağan Sarayı. O sadece Deniz manzaralı değil Lebi Derya Evet yani eskilerin <gülüyor> Lebalep dediği bir durum değil mi? Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee, Beşiktaş'ın eski sporcusu e, hocalığını yapmış ve kulüp için sembol olmuş Şeref Bey, e, Beşiktaş'a bir stad kazandırma çabaları içerisinde. E, çünkü Anadolu yakasında Fenerbahçe e, hem mevcut alanı kullanması bakımından hem de e, hem taraftar hem de sportif faaliyetleri olarak orada öncü olmasıyla beraber kendi stadına sahip. E, fakat Beşiktaş için aynı şey geçerli değil e, bu yakada. Dolayısıyla Şeref Bey'in girişimleriyle beraber e, Çırağan Sarayı'nın yanmış bahçesi bir futbol sahasına çevriliyor ve e, Beşiktaş'ın yanılmıyorsam 99 yıllığına yani 2033 yılına kadar bütün kullanım hakları Beşiktaş'a veriliyor. Maalesef Şeref Bey bu e, olayı göremese de göremeden vefat etse de ve maalesef 1987 yılına kadar bu durum geçerli oluyor. Ha, 87 yılından sonra çünkü e, şey yapılıyor. Çırağan Sarayı'ya Kempinski Otel yapılıyor o günkü eee Şerif Stadı'nın olduğu alana. E, bununla ilgili çeşitli haber ve kaynaklarda artık e, bu devir işinde kim haklı kim haksız, e, kim mağdur o belli değil ama yani tek gerçek olan bugün İstanbullar e, İstanbullular ya da işte Beşiktaş taraftarları olarak bir açıdan bizlerin mağdur olduğu Çünkü belli anılarda, sohbetlerde dinliyoruz ee, semtlilerin, kentlilerin gidip orada akşamüstleri, örneğin Feyyazları, Rızaları, Metinlerin e, idmanlarını izlediklerine bugün aslında aynısını biz de isteriz. Yani ben de akşamüstü okuldan çıkıp Çırağan'da bir yürüyüş yaparken keşke velileri, Mustafaları, Necipleri orada oturup izleme şansım olsa ama bizim bir şerefsiz yok maalesef. Ee... Orası devredilirken Fulya'yı da tavsiye ediyorlar mı Beşiktaş'a? Yani o, öyle mi oluyor acaba onun karşılığında Fulya? Onun karşılığı olup olmadığını bilmiyorum ama 87'den de sonra Beşiktaş'ın itmanları her zaman Fulya'da devam ediyor. İnönü stadyumuna geçmeden isterseniz gene Lefter'in sevdiği bir parçayla devam edelim. Bizim dinleyeceğimiz versiyonunu Dalaras, Yorgos Dalaras söylüyor Lunaros'a. Seimarerro Ini Το Λούνα, ροζα στέρη μου, πουλά η γραμμή σου στο χέρι μου. Κοκκίνα, τα βράδια μου. Για αγαπητού, να βλέπω. Άνοιξε λίγο το πλήμα σου. Se diri masu, eli kotragu di rimasu. Ya gabimu ah. Do taxis di nima fi di sumono na kato. Amadi asum e pede punne, pedi gardeya punle punne, ekmi ti sirista kore 94.9 açık radyodasınız ozan torunda konuşmaya devam ediyoruz şimdi istersen inan inanışstadın durumunu biraz daha detaylı konuşalım hem tarihinde konuşalım yani Ne zaman yapılmış? Mimari kimdir? Ee, Doğma Bahçesaray bir parçasına yapılıyor. esaslı. parçasına demeyeyim de has ahırların oraya yapılıyor. Ee, mimarından başlayalım istersen. Ee, İnönü Stadyum'un mimarı bir İtalyan. Ee, Vietti Violi. Ee, kendisi Türkiye'de. 1923-39 yılları arasında başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok kentte yapılan yeni mimari çalışmalarda yer alan, hatta bunlardan bazılarının açılmış yarışmalara katılarak bunları yapma, bu e, mimari çalışmalara katılma hakkını kazanmış bir İtalyan mimar. Bir de galiba özel bir alanda uzmanlaşmış değil mi? Yazdan anladığım kadarıyla stadyum ve hipodrom mimarı. Tabii mi? stadyum ve şimdi. hipodrom mimarı. <gülüyor> Burada İtalyan olmasıyla bir ilişki var mı? O, e, muhtemel. E, hatta Violi'nin ilk e, yarışmayı kazanarak Türkiye'de gerçekleştirdiği proje Ankara 19 Mayıs Stadyomu o zamanki adıyla. Ankara Milli Stadyomu e, türünün İlk örneği olarak adlandırılan e, bu aslında biz bugün e, futbol bir sürü sporun spor branşının önüne geçtiği için e, sürekli futbol ve futbol stadı üzerinden düşünüyor, e, algılıyor ve konuşuyoruz. Fakat e, yapıldığı yıllarda başlı başına bir spor kompleksi içinde e, rugby sahasından tutun da olimpik yüzme havuzlarına kadar e, hepsi düşünülmüş tasarlanmış projeler. Ee, bu ilk çalışmasından sonra e, arada geçen yıllarda farklı şehirler için de e, stadyum ve spor kompleksi projeleri hazırlıyor Viyoli. E, fakat bunlar çeşitli sebeplerle gerçekleşmiyor. E, şimdi az önce bahsettiğimiz... Bir semt için önemli olan, kent için önemli ve manzarası, havası güzel, şeref stadyumu... ...bütün bu artılarına rağmen kapasitesi yetersiz bir stad. Bugünkü Çırağan Caddesi'ne bakan cephede üstü kapalı 6000 bin kişilik bir tribün... ...deniz tarafında da 4 bin kişilik bir tribünle 10 bin kişi kapasiteye sahip. Ve o dönem için de özellikle önemli olan örneğin ulusal bayramlardaki törenler ya da resmi geçitler için... E, yeterince geniş bir kapasiteye sahip değil. Örneğin sadece Beşiktaş bölgesindeki okullar o tür e, törenleri orada düzenliyorlar. E, bütün bu ihtiyaç çerçevesinde İnönü, e, İnönü Stadyumu gibi bir stada ihtiyaç duyuluyor ve bunun için gösterilen yer e, Dolmavahçe Sarayı'nın has ahırlarının olduğu bölge, bölge. İstab İstabli Amiri Evet İstabli Amire. E, fakat Violi bu projeyi bir yarışmayla kazanmıyor. İlk önce yeniden bir yarışma düzenlenmesi planlanıyor ülkede. Fakat bunun e, için uygun şartlar olmuyor. Yeterince yani Zannediyorum biraz masraflı bulunuyor. Ve Violi'ye önceki yaptığı çalışmalardan ve tecrübelerinden e, faydalanarak direkt olarak bu proje için davet ediliyor Türkiye'ye. İki de yanında... yardımcısı e, var Türk mimarlar Fazıl Aysu ve Şinasi Şahingiray ile birlikte e, bu proje hazırlanıyor ve çoğu kaynakta 1939 yılı e, gözükmesine rağmen e, Beşiktaş kulüp tarihiyle yakından ilgili ve bu konuda e, ciddi çalışmalar yapmış Tuğrul Yenidoğan'ın aktardığına göre e, temel atma töreni 19 Mayıs 1940 yılında yapılıyor 39 değil Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı şartlarda temel atma töreninin ardından faaliyetler duruyor. Ve üç sene sonra yine aynı tarihi 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreniyle dört sene sürecek inşaat böylelikle başlamış oluyor. Savaşın ortasında starta başlıyorlar. Aslında evet. Hı. Hı -hı. İsmi de üç kere değişiyor galiba tarihi içinde. Evet. <gülüyor> Evet yani esas en azından siyasi amaçlı değişmeler çünkü bugün artık evet. e, stad salon ve benzer isimler maalesef e, sponsor bulma amacıyla <gülüyor> e, bir sürü kültürel değer bir tarafa bırakılarak e, değişiyor. Örneğin bugün Beştaş Stadı'nın ismi e, Yapı İnönü Stadı <gülüyor> e, kulübün yeni sponsoru olduğu için yakın bir zamana kadar basketbol salonunun adı Kola Turka. Arenaydı Yani bunları artık maalesef hı hı. alıştık hı hı. ve bundan sonra daha çok değişecek hı hı. gibi duruyor. Hı hı. E, fakat İnönü Stadı döneminde e, şartları itibariyle 47 yılında açılırken e, İstanbul valisi ve aynı zamanda belediye başkanı Lütfi Kırdar'ın yaptığı e, açılış nutkunda, stadın açılış nutkunda öğreniliyor ki e, stadın ismi İnönü Stadyumu oluyor. Fakat e, bu isim yalnızca 3 sene 4 ay kadar devam ediyor. Çünkü e, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra yaşanan bir sürü değişiklikten bir tanesi de e, İnönü Stadı'nın isminde olacak. E, 1951 yılındaydı. Yanılmıyorsam. Evet 25 Haziran 51'de... E, Önce şeyi söyleyelim, Demokrat Parti'nin girişimleriyle e, mezarı ve yani kemiklerinin bulunduğu taiften Mithat Paşa'nın Paşa e, cenazesinin e, İstanbul'a getirilmesi e, isteniyor, e, teklif ediliyor. Bununla beraber e, mecliste yapılan görüşmelerde de bir hürriyet kahramanı olarak ilan edilen Mithat Paşa'nın isminin de e, İnönüstad'ına verilmesi teklif ediliyor ve bu teklif oy birliğiyle kabul edilerek e, İsmet önünün vefatının bir sene artısına kadar 74 yılına kadar e, stat bu isimle anılmaya devam bir de ediyor. Galiba şöyle bir gerekçe var değil mi? Yaşayan hiç kimse bir kimsinin ismi verilmesin de. Tabii gibi evet, evet. Bir... Esas, esas teklif o yani mevcut e, yaşayan kişilerin isimlerinin meydanlar, bulvarlar, statlar ve benzeri kamusal alanlara. Verilmemesi verilmiş olanların da geri al Hı -hı. alınması yönünde e, ki teklif. Ama sanki bir uzlaşma da aranmış yani sonuçta Mithat Paşa'yı seçiyorlar. Ee, başka ne bileyim? E, İttihat şu debilim pardon. E, CHP'nin de e, şey yapacağı e, kabul edebileceği bir isim Hı -hı. ne bileyim Prensabatin değil de Mithat Paşa'yı seçiyorlar. <gülüyor> Zaten yanılmıyorsam dediğiniz gibi meclisteki o isim değişikliğindeki oy birliğinde çok da fazla şey yok, e, karşıtlık yok. Hmm. Ee, Bu, e, şimdi sadece Beşiktaş Galatasaray yok, yazınızda da o çok net bir şekilde ortaya konuyor. Bu kulüp, yani semt kulüpleri var ve hı. o kulüplerin statları da o semtlerde oluyor. Hı hı. Bir kere bunun ne kadar geniş bu? Yani İstanbul için ne kadar söz konusu? Biraz ondan bahsederim isterseniz. Sonra Galatasaray'ın durumuna bağlarız. Yani Ali Samiyen ve Saraj yolu. Evet. Ee, yani oradaki bu esas fikir... Hani ...benim de bir taraftar olarak... <gülüyor> ...naçizane görüşümden yola çıkılarak... E, ...ortaya çıktı. Yani ben bir semt olarak Beşiktaş semtinde... ...oturmuyorum. Hep Doğup büyüdüğüm, çalıştığım, okuduğum yer... ...Beşiktaş ilçesinin içerisindeki semtler oldu ama... Ee, en azından bir e, kendime ait hissettiğim semtin takımını tutmak ve onunla ilgili benim sosyal kültürel faaliyetlerimi aynı semt içerisinde gerçekleştirmem e, bu işe belli bir bütünlük kazandırıyor. Hı hı. Ya da şöyle söyleyeyim ben örneğin Beşiktaş'ın bir maçını izlemek için e, uzun seyahatler yapmak zorunda arka arkaya 3-5 tane vasıta değiştirmek zorunda kalmıyorum. Dolayısıyla o Kimileri için maçın maçtan önce başlaması serüvenini e, ben de yaşayabiliyorum. Çünkü bu işin bir sürü ritüeli var. <gülüyor> o ritüele geçmeden önce Hı -hı. bu şimdi mesela hala Beylerbeyi Stadyumu diye bir yer var mı? Ne, bir, yani Beylerbeyi'nin kendine ait bir şey var. Başka nerelerin var İstanbul'da sizin bildiğiniz? Ee, örneğin Vefa Stadı var. Hı -hı. Yani bölgenin, e, civar semtlerin bir sürü takımı. Örneğin Karagümrük Spor. E, Vefa Stadı'nda oynuyor maçlarını ve e, bugün gidip karagümrüklü arkadaşlarımızla konuşsak e, her biri. Ve e, bölgesel amatör ligde oynuyor olmalarına rağmen e, kendi semt kültürlerinden, futbol kültürlerinden hiçbir şey kaybetmemiş durumdalar. Hı -hı. E, yani maçı içeride oynuyor olmak... Size otomatik falan bir ev sahipliği havası hı hı. bir e, kültürel bir algı getiriyor ve bu oldukça değerli bir şey. Hı hı. E, Anadolu Üsküdar örneğin e, Beylerbeği'yi stadında oynuyor. Bir de Beykoz'da stad var galiba. Beykoz spor kendi stadında oynuyor. E, aynı şey bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe için de geçerli hı hı. sonuçta. Hı hı. Kendi semtlerinde, muhitlerinde Ee, bu işleri icra etmeye çalıştılar. Tam da bu noktada şimdi Alisyamian taşı, yani Alisyamian taşınmadı da e, Galatasaray'ın stadı sonuçta Hı -hı. merkezden daha uzağa taşındı ve siz diyorsunuz ki seyircilerin ritüeli bozuldu. Bize bu ritüeli ne olduğunu önce anlatır mısınız ki sonra devam edelim. Şimdi bu tabii çok e, göreceli bir konu tabii. yani on içeride olan kişinin hissedebileceği, yaşayabileceği fakat dışarıdaki... birçok insana e, kimine göre rahatsızlık verilebilecek, kiminin e, Hiç belki ömür boyu anlayamayacağı bir şey de olabilir ama e, şimdi en azından daha çok bildiğim hı hı. kısmından örnek vermem gerekirse Beşiktaş'ın İnönü'de oynadığı bir maç e, aslında o gün o maçın saati 19'sa oraya gidecek taraftar için saat 19'da başlamıyor. Hı hı. E, kimi Anadolu yakasından kalkan bir iskeleden Beşiktaş tarafına doğru e, giden bir vapura biniyor ve orada başlıyor onun için maç. Kimi arkadaşlarıyla Çeşme'de Şairler Parkı'nda buluşuyor, kimi Maçka Parkı'nı arşınlıyor, kimi e, önce kazana uğramadan maça gitmiyor. E, bunun aynısı Fenerbahçeli için de geçerli, Galatasaraylı için de geçerliydi diyebileceğim. Hı -hı. Çünkü e, onları en azından ben de yaşadığım muhitte gözlemleme fırsatım oluyor. Galatasaray e, liseyiyle Beyoğlu'yla, stadıyla da e, öyle özdeşleşmiş e, bir durumda. Fakat bugün gerçekten oldukça modern, güvenli, Avrupa'yı dediğimiz bir stada kavuştu. Konfordan yana, görsellikten yana hiçbir eksikleri yok. Özellikle Ali Samiye'nin bir de depreme karşı dayanıksızlığını falan da düşününce. Fakat özellikle maç günleri gözlemlediğimiz Galatasaray taraftarı hepsi Mecidiyeköy ya da Beyoğlu bölgesinde oturmasalar da statlarına gitmek için Özellikle belirtmek gerekir ki şehirden oldukça izole bir yerde olan statlarına gitmek için yer altına giriyorlar ve e, uzun bir süre e, metroda ki gözlemlediğimiz kadarıyla kendileri de pek e, rahatlıktan ve konfordan uzak bir şekilde yer üstüne çıktıklarında statlarına gidiyorlar. Dolayısıyla o statın e, etrafını, o etraf e, yani bir taraftar için önemlidir gerçekten. ...oralarını göremiyorsunuz yani kendinizi gidip koltuğunuzda yeşil sahaya bakıyorken görüyorsunuz... ...sonra oradan geri dönüşte benzer e, kalabalıklar içerisinde oluyor. Ben de kötü bir Galatasaray taraftarı olarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Yani Galatasaraylı olduğum için daha e, kolay söylüyorum. Bir kere e, İstiklal Caddesi'nde rastlamıştım bir Galatasaray grubuna... ...işte Bağraç Ağrı gidiyorlardı ve gerçekten ağza alınmaz küfürler söyleyerek... ve de e, şey mesajı veriyorlardı yani o çevredeki insanlara çevredeki her şeye biz size saygı duymuyoruz mesajı veriyorlardı adeta e, yani o güruhun e, şehir hayatına o şekilde karışması e, bir taraftan da Galatasaray'lıyım ama Kadıköy'de oturuyorum e, Fenerbahçeliler için de esasında aynı şeyi söyleyebilirim e, oradan işte iskeleden geliyorlar e, Kadıköy'ün içinden geçip Stad'a gidiyorlar Ee, yani normal insan <gülüyor> normal derken yani o, o taraftar grubunun dışındaki insanlar için hayat oldukça e, sıkıntılı bir hale geliyor. E, Beşiktaş'ın durumunda galiba daha şey e, yani o diyelim Kazan bir hanesi var Beşiktaş'ta oradan Dolabahçe'ye gelen yol var ya diyelim yürüyerek 10-15 dakikalık yol e, böyle bir e, bulunma hali için sanki o yol daha müsait kaldırım bir tarafından yürürsen Diğer insanlar da işte öbür kaldırımda belki daha uygun ama e, söylemiş olayım yani normal insan olarak. Yok haklısınız <gülüyor> ama belki o zaman e, yani bunlar sonuçta periyodik olmasına rağmen birbirinden atıyorum lig maçlarını düşünürsek bu sezon istisna ama 15 günde bir olan şeyler yani takımın bir hafta deplasmana bir hafta e, evine geldiğini düşünürsek. Ee, yani ben biraz da şey diye düşünüyorum, İstanbullu isek, e, kente hakim olduğumuzu düşünüyorsak e, en azından 15 günde bir bu kısa periyotlarda belki o aralardan kaçıp en azından öbür tarafın kültürünü yaşatmaya devam edebiliriz. Ben de naçizane fikrimi söyleyeyim. Ee, burada şöyle bir şey var yani o yazınızdan da anladığım e, tabii dışarıdan birisi olarak söylüyorum bunu. ...şey çok önemli. Sonuçta şehir hayatının içinde bir şey bu ve dolayısıyla o yıllar boyu süren o ritüeli oradan oraya o şekilde gitmenin içeriği ne olursa olsun. Yani içerik benim için de çok rahatsız edici. Böyle bir sıkıntı var. Ama esas sorun şu, deniz kenarında, tabii işte otopark kadar kötü bir şey değil belki. Yani çünkü farkındaysanız İstanbul'da kıyamet kadar deniz seyreden araba var, insandan çok. Ama o yani deniz kenarında stadyum olması aslında nasıl... ...deniz kenarında otopark olduğu zaman araba sahiplerini de fakirleştiriyorsa... ...çünkü kendileri seyredemiyor denizi arabaları seyrediyor. Burada da böyle bir şey var. Tabii daha halkın içinde bir şey stadyum. Ama hepimiz için şehri kullanma... ...hepimiz için yani özellikle... ...yaş söylemeden, cinsiyet söylemeden kastediyorum. Yani hepimiz için, gerçekten hepimiz için... ...şehir kullanılır olmaktan çıktıkça... ...bu sizin anlattığınız... ...içerik olarak demiyorum ama yani çok anlaşılır olan o ihtiyaç... ...anlaşılmaktan da uzaklaşıyor. Yani... Evet stadyum çok önemli ama kenarda kalmalı. Yani anlatabilir muyum ne demek istediğimi? Yani kamuya ait alan çok daha fazla olmalı. Dolayısıyla Ahmet'i rahatsız eden o güruh oradan öyle geçemeyecek olmalı. Kamunun kamu tarifi tekrar yapılmalı. Hani gerekiyorsa şehir içinde olmalı stadyum ama... ...şimdi mesela bugünkü Kızıl Toprak'taki Fenerbahçe'nin hali gibi... ...onu ayrıca konuşacağız, konuşamayacağız tabii... ...vaktimiz kalmadı... ...ama orası artık Kızıl Toprak olmaktan çıkmış bir Fenerbahçe... ...bütün dükkanlarıyla, otogalerileriyle vesaire... ...o Fenerbahçe alanı olmuş ya... E, ...burada sizin söylediğiniz yer yerleşmeyi anlıyorum... ...ama böyle bir sorun da var yani... ...kamu olmuyor ya... Hı hı. Ama tabii dediğiniz gibi kamuyla beraber... ...ulaşımı da yeniden düşünmek tabii. gerekiyor yani... Tabii. ...stadyumu... E... Söylediğiniz gibi örneğin Galatasaray örneği Seyran Tepe gibi izole bir yere taşıyorsunuz Fakat ona o zaman e, Metroyu da maç günleri ona tahsis edeceksiniz Yani çünkü Galatasaray Maçından evvelde o zaman Şişhane 4 Levent arasında metroya binmek de Oldukça zor bir hale geliyor Şöyle bir araç çözüm olsa e, Yani maç günü Galatasaraylılar Metrodan yararlansın <gülüyor> ama e, Hiç olmazsa metrodayken daha e, Diğer insanların da kabul edebileceği Bir varoluş içinde olurlarsa Belki hem Galatasaraylılar hem normal insanlar gidecekleri yere gider. Ee, çok sorun çıkmaz <gülüyor> diyorum. Ee, bu programın da sonuna geldik. Konuğumuz Ozan Torun'da. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ee, teknik Kasada Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.